18 Ocak 2018 günlerden perşembe saatleri 11'i gösteriyor. 94.9 açık radyodasınız değerli dinleyenler. Ben Utkızır'ı teknik masada Selahattin Çolak ve yayından tweetlerle Twitter hesabımızdan paylaşımlarla Seçil Türkan bu haftanın... Yeşil Bülten'i sizlerin e, radyolarına konuk ediyoruz. E, ya da bize her nereden dinliyorsanız bilgisayarlarınızdan, telefonlarınızdan dinliyorsanız. Bugünkü meselemiz Artvin olacak. Artvin malumunuz Türkiye'nin en uzun soluklu çevre mücadelesi olarak e, ...kazındı hatıralara. Cerattepe'de yapılması... ...planlanan bir maden projesine karşı... 25 beş yılı aşkın süredir... ...Artfin'de, Artvin'deki ...yaşam savunucularının bir mücadelesi... ...devam ediyor. O mücadele... ...geçtiğimiz yıl itibariyle... ...madenin bakır madeni olarak, altın değil... ...onun altını çizelim, bakır madeni olarak... ...işletmeye açılmasıyla birlikte... ...aslında bir başka... ...biçime dönüştü. Artvinler hala... ...Cerattepe'de, bu bizim... ...şehrimizi başımıza yıkardı... ...diyip tepedeki madene karşı çıkıyorlar. Zira e, geçtiğimiz günlerde topladıkları Artvin'den topladıkları 40 bin imzayı meclise teslim ettiler. Bir de bütün bunların yanı sıra Artvin'de e, çok daha enteresan bir, ilginç bir olay da sürüyor. E, malumunuz... E, geçtiğimiz günler demeyelim artık 9 günü buluyor 9 Ocak'ta başladı başladı eş zamanlı grev Cengiz Holding'e Cengiz Holding'in sahibi olduğu Etibakır AŞ'nin Artvin Cerattepe ve Murgul'daki işletmelerinde tam 870 işçi greve çıktı e, grev sürerken e, bir lockout ilan edildi e, işveren tarafından kapatıyorum ben bu madenleri dedi ve o günden bu yana da bir belirsizlik devam ediyor öncelikle bu meseleyi bir konuşalım e, çünkü hem çok fazla bilgi yok bu meseleye dair kamuoyuna yansıyan hem de bir taraftan bu yeni durum bu sıcak durumda nasıl gelişmeler var onları dinleyeceğiz bu işçilerin temsilcilerinden biri olan orada aynı zamanda Murgul'da çalışan bir madenci olan Osman Çelik Arslan telefon attığımızda merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba efendim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi çok aslında uzatmayayım ben lafı. Sorumuz da belli. Ne olup bitiyor orada? Bize bir anlatır mısınız? 9 Ocak'ta başladığınız %25 zam ve yılda 2 ikramiye talepli bir direnişiniz vardı. Bir grev vardı. Buna karşılık şirket madenleri kapatmak yönünde bir karar almışa benziyor. Ama sanıyorum görüşmeler de sürüyor. Olup biteni bir son durumu bize anlatır mısınız Osman Bey? Evet. Teşekkür ederiz. Aynı zamanda her yıl olduğu gibi e, biz e, bir zam pazarlığı yapardık işverenimizle. Otururduk, ulaşırdık. Bu yıl da Tepe'deki bakır madeninin Murgul'daki e, arkadaşlarımızın, bizlerin çalışanlar olarak desteğiyle Tepe'ye girdi şirket yönetimiz Yani Cerattepe ile bizim bir, herhangi bir o çevrecilerle ilgili bir şeyimiz yok bizim. Bunu baştan e, söylemek istiyorum. Biz bakır nereden gelirse gelsin. Murgul tesislerinde Etibakır, AŞ tarafından işlensiz. işlensin. Çünkü burada yaklaşık 3000 kişilik bir nüfus yoğunluğu var ilçede. Bizim geçim kaynağımız Bakır. Başka bir şeyimiz yok. Yani babalarımız, dedelerimiz Bakır madenlerinden emekli olmuş. Biz de böyle düşünüyoruz. Yani biz bakırla iç içe yaşamışız. Yani Bakır'ın çalışması için, işletmenin çalışması için Bakır nereden getirirse getirsin. Sonuçta bizim burada çalışmamız gerekiyor. Her yıl böyle bir anlaşma yapılırdı, uzlaşı olurdu ama bu yıl talepler biraz daha yüksekti. Biz bu direnci de kıramadık işçi arkadaşlarımız tarafından. Yani bunu bir şekilde kabul ettiremedik. İşverenimizle bir pazarlığa oturduk, bir uzlaşı yoluna e, taleplerimizi söyledik. Bize 16 rakamı söylendi. Biz dedi ki bekleyelim, bir çalışma yapın. Ondan sonra biz bunu işçi arkadaşlarımıza söylemeyeceğiz dedik. Gerçekten de söylemedik. Gidip arkadaşlarımıza bize işverenimiz %16 verdi. Bunu kabul etmedik içeride dedik ama bir uzlaşı da daha. daha sonra bize 17, 17 rakamı ve taban ayılaması istemiştik biz. Yani düşük alan ücretler bu da bir de şu var. E, e, çalıştığımız iş yerinde mesleki hastalıklar giderek artmaya başladı. Ankara'da yaklaşık 60 arkadaşımız hastanede. yani e, hastalıklar de... bunlar Osman Bey? Evet mesleki hastalıklar yani konsantre tesislerinde çalışan bütün hasta, çalışanların tümünün sonu erken ölüm. Yani erken ölüm, altmış yaşındaydı bile bulamıyor. Biz bunları göz alarak biraz daha ücretlerimiz diyorsun, çocuklarımız biraz daha rahat yaşasın en azından. Böyle bir düşünceyle biz bu 25 beş zamanı e, işverenimize e, şey yapmaya çalıştık ama sonuç böyle oldu işverenimiz. Lokalın ikinci günü, ikinci günü e, müdürler kimse kalmadı yani işveren tarafına hiç kimse yok. Biz bu garipliği bir çözemedik. Nedir diye anlayamadık. E, belediye başkanımız geldi, işte muhtarlar gelmeye çalıştı. Kaymakam Beyefendi geldi Yani işe çıkın Yoksa kapatılacak burası dendi En son biz de şeyi kabul ettik Tamam şirketin vermiş olduğu zam neyse Çalışıyoruz İşe çıkacağız İşe çıkacakken iş yerinde kimse yok Amir yok herhangi bir kimse yok Biz dedik ki bu koşullarda bu nasıl çalışma olacak İşverenin iki ayrı yerinde Mühendis arkadaşlar vardı Birimlerde onlara sorduk Onları nöbetçi olarak koymuşlar biz onlara dedik ki çalışmak istiyoruz, kabul ediyoruz ama nasıl olacak bu? Bize dendi ki sabahleyin, yarın sabah vardiyalar başlayacak. Burada da bir şey döndü, tezgah döndü. Ve nizameyden dışarı çıkmaya başlayınca arkadaşlarımıza mesajlar gelmeye başlandı. İşte iş çıkışınız verildi, işte SGK'lardan mesajlar gelmeye başlandı. Bir tedirginlik yaşandı arkadaşlarımız tarafından ve biz dışarı çıktık, çıkmak zorunda kaldık. Dışarı çıkınca bu sefer içeri giremedik. Bu arada da içerideyken ikinci günü bize servisler e, kesildi. Yani bizi taşıyan servislere talimat verilmiş servisler gelmedi. Gelmeyince de içerideki güç sayısı azaldı. İkinci günü yemek kesildi bize. Yemek verilmedi. Dışarıdan yemek, e, esnaf arkadaşlarımız tarafından yemek getirilmeye başlanıldı. Böyle bir süreç yaşandı ama şu an ne olduğunu biz de bilemiyoruz. Tam kestiremiyoruz. Dün bir muhtarlar ve belediye başkanıyla beraber bir toplantı yaptık. Biz de dahil, işçi temsilciler de dahil. Ben, sadece ben değilim, 10 arkadaşım daha var. İşçi temsilcisi olarak. <gülüyor> bir toplantı yaptık. Dün gece e, belediye başkanı ve e, komite heyeti Ankara'ya gitti ve işte. e, Oradan bir sonuç gelmedi. Arti Milletvekili Üstrafı Kırçta ile birlikte Enerji Bakanı Sayın Berat Albayrak'la beraber bir görüşme yapacaklar. Patronlara ulaşacaklar. ...bir şekilde buranın çözümünü sağlanması gerekir. Sağlan sağlayacaklar artık. Onu bilemiyoruz. O artık siyasilerin... ...ama gerçekten şu an Murgul'da... da bundan zarar görüyor. Nakdeyeciler de zarar görüyor. Çalışanlar bizler de bu konuda şeyiz ...mağduruz. Şirketin... ...böyle bir karar vereceğini kimse düşünmezdi Çünkü geçmişte de yaşanırdı bu grevler. 10 gün falan sürerdi ama bir uzlaşı olurdu. Hı hı. Ama bu dönemde... ...bir şeyin yapılması... ...düşünülmez bir şey. Yani akla gelmeyecek bir şey... Yani bilemiyoruz artık Bu soru. bundan sonra hmm. ne olur gerçekten burasını kapatır mı? Ki madem bitmemiştir daha dört yıllık daha şeyleri vardı programları vardı. Buradaki, Murgul'da değil mi? Murgul'da dört yıllık daha şey vardı programları vardı. Yani 2021 arkadaşlar bize mühendis arkadaşlarımız derdi. Biz toplantılara katılırdık. 2021'e kadar burada çalışacaksınız diye denirdi. Evet. Ee, biz de diyorduk ki madem 2021'e kadar çalışacağız bu sene bir, bir protokol yapalım uzlaşıya gidelim, bu şeyi verin ve dört yıllık bir sözleşme yapalım. Burada herhangi bir kıyaf, kötü şey olmasın diye böyle bir protokol yapalım dedik. Buna da şey yapmadılar. İşte böyle bir sonuç oldu. Bey, neden sendikayı tercih etmez? Bu işler belki biraz daha kolay olmaz mıydı sendikayla bu pazarlıklar ya da işte elimiz biraz çekim, daha burada, burada geçmişte de vardı. Mesela, burası daha önce devletindi. Yani Karadeniz bakır işletmelerindey. Karadeniz bakır İşletmeleri'nden Cengiz Olding aldı daha sonra Etibakır ismini aldı hı hı. Şu an Etibakır'ın buradaki şey hı. Yani Cengiz Olding'in ee, Sendika derken sendika olması mümkün değil Çünkü işverenimiz bir şekilde bunu kabul etmez ee, Onu bilemiyorum artık yani işverenimizin şeyi onay olmadan Bir de Etibakır'ın farklı bölgelerinde de yerleri var Mesela Kastamonu var Kastamonu Küre hı hı. Orası da buraya bağlı yani buradaki say yeterli olmaz bence yani sayıdan bağımsız sendikal olabilirsiniz tabi ama işverenle sorun yaşarız diye düşündük diyorsunuz. Yani yani yani tabiriyle. onu göz, onu göz almak. Şu halde de yaşandı sanıyorum yine evet, olası bir evet, sorun. Evet. Peki talebiniz nedir şu anda onu da son olarak rica ederim sizden. Yani, talebimiz şudur tüm arkadaşlarımızın kaç kişi varsa 870 kişi hepsi işe başlar. En son verilen zam rakamı bize yapılan pazarlık rakamı zam rakamı neyse onunla beraber Tüm arkadaşlarımızın hiçbiri e, işten çıkarılmadan geri dönüş yapılır. E, bu iş tatlıya bağlanır diye düşünüyoruz. Biz isteğimiz budur. Bu, bu doğrultuladır. Peki. E, teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Görüşmeler, pazarlıklar sürüyor. Uğramız olun, sesimiz olun. Bunu duyurun artık. Size kalmış. Peki. Çok teşekkürler Osman Bey. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler Evet e, değerli dinleyenler. E, Artvin'de iki kritik nokta Murgul ve Cerattepe. Cerattepe'nin malumunuz kritikliği çok daha yüksek. Murgul artık yılları bulmuş bir bakır kasabasına dönüşmüş durumda. Bir maden kasabasına dönüşmüş durumda ama Cerattepe'de henüz yeni e, kazma vuruldu sayılabilir. Cerattepe'deki durum biraz daha farklı. Malumunuz Türkiye'nin en uzun solukluğu, en e, dirayetli e, ekoloji e, mücadelesine, çevre mücadelesine de ev sahipliği yapıyor. Cerattepe'deki bu proje. E, şimdi o projenin ve daha doğrusu bu ekoloji mücadelesinin başından beri hep orada olan e, yüzü olan sesi olan insanlardan biri Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan telefon attığımızda hoş geldiniz Neşe Hanım hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkür. Evet az önce siz de dinleme fırsatı bulmuşsunuzdur umuyorum yayında. Evet. Ee, Osman Bey işçilerin orada sözcülüğünü, temsilciliğini üstlenmiş olan Osman Çelik Arslan'la konuştuk. Ee, aslında ilginç şeyler söyledi. Meslek artan meslek hastalıklarından bahsetti. Dört e, yıl sonra kapanacak Murgul madeni dedi. Biz dört yılı en azından garanti bir ücret almak için başlattık bu mücadeleyi dedi. Hatta ve hatta yani şunu da söyledi. Cerattepe'deki maden de aslında bizim sayemizde oldu dedi. Oradaki madeni de şirket bizim sayemizde hayata geçirebildi. Bunun da bir yani biz iyi niyet görmek beklerdik şirketten dedi. Görmediler. Ücret talepleri lockout kararıyla karşılandı. Bu da aslında çok ilginç bir nokta olarak bir kenara kazındı. Benzer bir işçi mücadelesine biz Murgul'da yani Artvin'den altın madeni çıkarıp Murgul'a bir yıkama havuzu yapmak istedikleri zaman da gördük. O da Dönemde işçiler grev yaptı biz burada siyanür falan istemeyiz dediler ve o projede e, durmuştu o dönem keza yine sizlerin de benzer yönde çabalarıyla birlikte. Şimdi bu e, duruma dair bir değerlendirmeniz varsa onu alalım öncelikle Neşe Hanım ne diyorsunuz durdu mu e, Biz tabi siyanürlü atık havuzunu esasında ilk önce Artin'de planladılar. Hı hı. Aslında zaten bütün şirketler ilk önce açık işletme yapmakla e, Artin'e geldiler Cerrah Tepe'ye. Ama daha sonra halkın tepkisiyle işte sadece yok sadece kapalı işletme yapacağız. Biz aslında onun da bizim için doğru bir şey olmadığını, sağlıklı bir şey olmadığını, biz ne açığını ne kapalısını burada madencilik yapılmayacağı yönünde 25 senedir artık halkı bu yaşamsal mücadelesini sürdürüyor. Ee, bakın Murgulular kendi ağızlarıyla der, söylüyorlar. Ee, oradaki meslek hastalıklarının orada zaten yıllardır e, erkek nüfusun e, erkenden daha çok akciğer kanserinden öldüğünü herkes biliyor belli bir belki istatistiği yok ama esasında zaten orada şu anda iki tane atık havuzları var ağır metallerin yıkanıp oraya at şey yapıldı ve zaten zehirleniyorlar aslında bunu Hı. ama bir türlü bu gerçeği görmek istemiyorlar. Neşe Hanım çok özür dilerim. Çok enteresan. Daha görüyorlar gerçeği kendileri söylüyorlar ama görüyorlar diyorlar ki biz ama... mecburuz buna. Yani Murgul Damar'da çünkü daha önce orası tamamen ormanlarla kaplı bir alan ama hani madencilik yapıldı, yıllarca madencilik yapıldı. Devlet zamanında iyi de ücretler ödendi ve insanlar, esasında başka gelirleri olan insanlardı o zamana kadar ama tamam bakır, işte ihtiyaç var çıktı ve orası maalesef şu anda terk edilmiş. Damar özellikle terk edilmiş bir maden kasabasına döndü zaten o, yani durumları çok şey değil. Ee, artif'in çıkmasına biz yardımcı olduk demeleri çok enteresan, gerçekten enteresan. Çünkü Artif'in hakikaten aşağıda 25 bin insanı yaşadığı, ee, doğal açıdan da çok e, önemli bir alan. Biz 25 senedir o yüzden yaşamsal bir mücadele veriyoruz. Ee, ya yani o, o sözleri gerçekten çok enteresan. Bizlerken yani oradaki kendi... işçilerden bahsediyor muhtemelen tabii Osman Bey. Yani tamam yani işçilerden gibi. bahsediyor Hı -hı. ama orada da bizim bir sürü hani artık yok olmaması için bizimle beraber mücadele eden bir sürü insan var. O söylediği çok doğru bir şey değil. Hı -hı. Ee, yani şu anda biz de o süreci takip etmeye çalışıyoruz aslında. Ee, neden böyle bir şey oldu? Tabii bu sendikasızlığın örgütsüzlüğün de getirdiği bir şey zannedersem. Ona da işveren izin vermiyor. Senin i̇şte kalın. öyle bir iş veren zaten biz bunu yıllardır da 2012'den beri de onun da ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani hem Artvin bir bütün olarak zaten saldırıda ve Cerat Tepe Artvin'in de yok olması demek. Ama o Murgul halkının kendi kararı, kendi şeyleri, kendi yaşamları ama Artvin için bizim için onların karar vermesi çok doğru bir şey değil. Zaten öyle bir şeylerde de olamaz. Evet. Siz devam ediyorsunuz mücadeleye. Elbette de devam ediyoruz. Yani bu yaşanmasıdır mücadeledir. mücadeledir. Yani bu gelip geçici maden işçiliği için hiç kimse bu hem dünya mirasını hem de artık halkının yok olmasını söz konusu bile edemez. Evet. Bu çok doğru ee, bir şey değil. Son olarak 40 bin imzayı da meclise teslim ettiniz. Ee, neler oldu? Bir, e, en azından görüşmelerinizden çıkan bir sonuç var mı? Çünkü Ankara'da mesela işçilerin meselesi de Ankara'da. Ee, bugün söylediği kadarıyla az önce Osman Bey'in e, Artmi Milletvekili İsrafil Kışlı aracılığıyla Berat Albayrak'a, Enerji Bakanı'na e, konunun iletileceğini söyledi. Ya da onlara o şekilde belediye başkanı tarafından o şekilde bir bilgi verilmiş örneğin. Şimdi bakın bizim mücadelemiz dediğimiz gibi yaşamsal ve bir dünya mirasını gelecek kuşaklara taşımak. E, artın halkının yaşamsal mücadelesi ve bu 25 senedir bir bütün olarak sürüyor. E, yine tüm Türkiye'deki Artenli temsilcilerin de bu sefer bir araya gelmesiyle, e, Kocaeli'nde bir araya gelip Artenli Çevre Platformu diye bir e, ortaklaşa bir platform oluşturulmasıyla bütün Türkiye'de e, imza toplandı. Son bir aydır bir imza kampanyası yapıldı, toplandı ve bunu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduk. Onun için Ankara'ya gittik. Yaklaşık 200'e yakın temsilci de geldi. 150 temsilciyle meclise girebildik. Orada biz gerekli görüşmeleri yaptık. Ve bu yaşamsal mücadelemizi sorunumuzu tekrar meclise taşıdık. Yani artık sadece Cerattepe sorunu yok zaten biliyorsunuz. Hı hı. Ee, başta Cerattepe olmak üzere işte maden işletmeleri, taş ocakları, HES'ler, yol gibi doğayı tahrip eden bütün çalışmaların e, artık tehdit ettiğini ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımızı tehdit etmektedir dedik. ve Bunun bir an önce bu katliamın durdurulmasını istedik. Ama tabii başta Cerattepe olmak üzere hı hı. Ee, görüşmelerimizi yaptık ve döndük ama e, oradaki gelişmelerde şu anda bilmiyoruz tam ben burada e, daha şey dinledim. E, onların da ne olduğuna bakacağız tabii ki. E, yalnız is, İsra Kışla bütün aramalarımıza rağmen biz ona ulaşamadık. Ben yani Arçine işte Ankara'ya gideceğiz, görüşeceğiz diye. Eee AKP il başkanımız da il başkanımıza da ulaşamadık. Ki bütün toplantılarımızı hepsini çağırıyoruz aslında sorarsanız. Son dönemde, yani bu birkaç şeydir, onlarla şey yapamıyoruz, görüşemiyoruz. Ama arkındaki diğer birliktelik aynen devam ediyor. Tabandaki insanlar başlarına geleceği biliyorlar. Asla kimse buradaki madenciliğin ne devlete, ne millete, ne de başka bir şeye faydalı olmadığını biliyoruz. O yüzden biz mücadelemizi sürdürmek zorundayız ve devam edeceğiz. Neşe Hanım siz e, hem yıllardır bu e, yaşam mücadelesinin içinde önemli bir parçası olarak da bulunuyorsunuz. Şu yani Şimdi ben oraya e, sizinle birlikte gezmiştik de hatırlarsınız eminim e, maden sahasına çıkmıştık. Bu Cerattepe'deki oradaki işçilerle konuşma fırsatı bulmuştuk. Ya mesela ben şunu merak ediyorum. Bu insanlar tarımdan, topraktan yani çiftçilikten para kazanabiliyorsa orada bir geçim kaynakları oluyorsa de, gidip bu madene... Girip çalışırlar mı? Sanki o yönde bir tercihte bulunmazlar gibi geliyor ama bir türlü de o yaşam şartlarını iyileştirecek ya da yaşayabilecekleri, geçinebilecekleri bir hale dönüştürecek bir iş mi bulamıyorlar o mekanda? Yani orada, Artvin'de. Bakın Artvin'de zaten ilk önce bu büyük barajlarla biz insansızlaştırma projeleri diyoruz. Artvin bir çoruh vadisi, bir Akdeniz iklimine sahiptir. Zeytinliklerimiz, pirinçliklerimiz, her şey yetişir. Artık da geçmişte dağlarımızda, yaylalarımızda çok sayıda da hayvancılık yapılıyordu. Maalesef bu Türkiye'nin genelinde uygulanan bir inanılmaz bir kötü bir politika. Köylerimizdeki okullar kapatıldı ilk önce. Ve insanlar köylerini o şeyleri terk etmek zorunda kaldılar. Yani çocukları için, işte okutabilmek için, sal kocaklar kapatıldı. Yanlış bir uygulamayla hem ülke bu hale geldi hem de bu korunması gereken doğal alanları yağmalanmaya başlandı aslında bu sorun tabi sadece e, oradaki insanın bu büyük bir e, şey mi e, yani iş potansiyeli mi artımdaki hayır değil aslında zaten kapalı işletmede kendi chatlerinde 180 üç e, kişi mi öyle bir şeydir evet. açık işletmeye geçtikleri zaman da 33 kişi bu bir istihdam falan değil bu sadece bir kandırmaca evet anda şirketin yaptığı e, hem e, biraz fazla işçi alarak göz boyamak ki şu anda zaten çok fazla bir zannedersem 200 gibi bir işçi var Arşimde. Evet 200. Yani gibi bu bir istihdam falan, falan değil, İstihdam falan değil. bu e, yaklaşık 10 e, 12 senedir zannedersem Murgul'da iş yapıyor. Esasında Esnaftan ne artın esnafından ne de başka bir yerden doğrudursa alışveriş ettikleri öyle bir şeyler de yoktu bunların dışarıdan getiriyorlardı her şeylerini ama bir anda yaklaşık işte bir senedir buradaki esnaftan malzeme almaya çalışıyorlar. Bir sürü esnaf her şeye rağmen bunların bu tekliflerini reddediyor. Kabul etmiyor hiçbir tekliflerini. Bakın yani şöyle bir örnek vereyim yani suyu nereden alırsınız? Toplancısından alırsınız büyük bir firmasınız değil mi? Ya bir büfeciye teklif ediyor. Büfeci nereden alıyor? Toplancıdan. Ona nereye veriyor, oraya veriyor. Yani böyle bir kırılma noktası yaratmaya çalışıyorlar halkta. Hani sanki ki gerçekten sürekli burayı kalkındıracaklarmış gibi, buradaki esnaftan bir şey alacaklarmış gibi böyle bir şeye girişiyorlar. Bu şirketlerin ne yazık ki her yerde uyguladıkları bu geçici politikaları. E bu bakım işte şu andaki işçilere yaptıkları çok açık ortada. Yani kırılma noktasını Yaratmaya çalışıyorlar ondan sonra da istedikleri gibi Oynuyorlar evet, bu, bu, Yani bu, bu, esasında tek bir dertleri bir evet. Yani bakın tek dertleri Kendi cepleri e, Madencilik yani bu ülkemizde bizim ülkemizde Yapılmaya çalışılan madencilik Ne yazık ki ne devlete faydası var Ne millete faydası var Ne de yaşam e, alanlarımıza e, Gerçekten e, doğru bir şekilde Madencilik yapıyorlar hı hı. Ki zaten Cerat Tepe'deki madenciliğin Hiçbir türlü burada e, yapılmaması gerektiğini biz bilimsel de hukuksal da ispatlamış durumdayız. Artvin halkının zaten e, her türlü ispatlanmış kararları da var, bilimsel raporları da var. O yüzden hani bu bir oyun, kötü bir oyun. Gerçekten e, aslında Türkiye'nin korunan alanları veya da işte doğal alanları zaten çok az sayıda. Bunların en önemlilerinden biri Artvin. 2700'ün üzerinde bitki çeşidi olan, Doğu Karadeniz'in doğal yaşlı ormanları denen özel bir ekosistem olan, e, bitişi zaten Hatila Milli Parkı biliyorsunuz. Bütün bu alanların yani bütün bunların korunması gerekirken ne yazık ki e, bir kişinin cebine girecek madencilik için hani ülke kalkınacak gibi bir e, söylemle şey kandırmaya çalışıyorlar. Ülkenin kalkınmasıyla veya devletin e, şeyle bir alakası yok. Bunu herkes biliyor. Maden yasası çok açık. Bütünüyle bir şirketin cebine girecek olan bir kazanç. Zaten İlke'de maalesef bütün bu şey konusunda inanılmaz kötü bir maden yasamız var. Ama Artvin Hatila Milli Parkı bitişiği ve oradaki yapılan arıcılık belki hesaplandığı zaman yıllar itibariyle hem halka hem de devlete çok daha faydalı. Yapılacak işler var, yok değil aslında artında. Bir sürü şey var, bir sürü üretilmesi gereken e, ürün var, ama ne yazık ki sanki madenciliğe ona mahkummuşuz gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Ee, o yüzden. Neşe Hanım benim kendi kişisel gözlemimi çok kısaca haddim olmadan paylaşmak isterim. Aslında burada ya karşıda yani bir şirket çok organize bir şirket var. İşte sizin dediğiniz gibi yerel kalkınma adına çok kritik hamleler yapabilen işte esnafı esnafa bir e, nakit akışı sağlayabilme gücüne sahip çok organize bir e, yapı var ki yanı sıra yani şirketle birlikte devletin de çok e, ortak paralel hareket ettiğini görüyoruz. Ama mesela Maalesef. Artvin'de, evet. Artvin'de Çevre mücadelesi hayli organize. Görüyoruz ki emek mücadelesi de organize. 870 kişi bir anda greve çıkabiliyor ortak bir kararla. Bu ikisi yan yana gelemez mi? Ya biz onları zaten yani geçmişte e, biz şunu da söylüyoruz. Murgul veya oradaki damardaki işçiler de bunların e, kölesi değil. Bakın şöyle bir şey anlatayım ben size. Şirket bir... E, bir dernek kuruldu burada. Bizim Alfin platformu derneği diye bir dernek. Şirket bunlara, daha önce kamuoyuna da bunu açıkladık. 14 kişiye her ay, yani bunlar bir suç örgütüdür dedik basın açıklamasıyla. 14 kişiye hiçbir şey yapmadan beşer bin lira para ödüyor şirket. Niye öder şirket? Bir, hiç alakasız bir derneğe, derneğin yönetimindeki 14 kişiye. İşte az önce anlattığınız organizasyonu senin yani, önemli. Yani bir görev, bakın tabii. bu işçi oradaki işte tünelde çalıştırdığı yani zehirli ortamda çalıştırdığı işçiye o parayı veriyor mu? Hayır, asla vermiyor, vermek de istemiyor. Ha. Biz oradaki işçinin murgul damardaki işçinin daha iyi şartlarda, daha sağlıklı şartlarda hakikaten e, doğru bir şekilde çalıştırılmasını elbette istiyoruz. Onlar bizim insanımız. Biz buradan. Artındaki Cerrahpêdeki maden atıklarını madeni götürüp oradaki e, işliyorlar ve oradaki insanlar da yine aynı şekilde zehirlenmeye devam ediyor. Oradaki insanların da biz yaşam hakkının e, o şekilde e, yani yanlış olduğunu onları da savunmaya çalışıyoruz. Biz onların oradaki çalışan işçinin düşmanı falan değil. Ne de Cerrahpêdeki işçinin. Ama yanlış olan e, şeyleri söylemeye, anlatmaya çalışıyoruz. Onları da anlatmaya çalışıyoruz. Peki. Yani hem e, Evet sosyal hakları açısından Nurgul Damar tamam bir maden kasabası Ona yapacak bir şey yok ama Tepe'ye asla dokunamazlar Dokunmamaları gerekiyor ha, Diyeceksiniz ki dokundular ama e, Bu e, devletin e, Güvenlik gücüyle Ne yazık ki devlet halkının değil Bir iş adamının yanında Artvin'i şu anda Artvin Bir iş adamı yönetiyor Artvin'de e, Geçen Sene 19 Eylül'den beri valilik yasakları var. Olağanüstü hal tamam tüm Türkiye'de var ama bir de artında valilik yasakları var. Türkiye'deki beş ilden biri valilik yasaklarının sürdürüldüğü. Artındaki valilik yasaklarının tek nedeni bu şirketin yukarıda çalışmasını sürdürebilmesi. Biliyorsunuz Sayın Davutoğlu Başbakan devlet sözü vardı. Hukuk süreci bitinceye kadar diyordu. Hı. Henüz hukuk süreci de bitmedi. Şu anda Anayasa Mahkemesi'ndeyiz. Anayasa Mahkemesi'ne başvururken bakın çok enteresan şeyler var yani. Bir Neşe var Hanım size. çok özür dileyerek bölüyorum. Pardon, pardon, süremizi pardon, süremizi pardon, aştık pardon, çünkü. E, bir Çözdük başka de. programa e, bırakalım bunu dinlemeyi de sizden. Çok da önemli bir yerde e, e, durduk. Bedrettin Hoca ile birlikte belki avukat Bedrettin Kalın'la birlikte bir yayında daha konuşalım bunları olur mu? Tamam. Süremizi aşıyoruz tamam. çünkü çok yani, kusuruma bakmayın peki. ne olur. Yani, çok teşekkür çok, ediyorum. çok derin Tahmin ve çok ediyorum. fazla. Paylaşmak için de bir yol bulacağız umuyorum. Çok teşekkürler tamam. Neşe Karahan. Teşekkürler Sağ olun. rica ederim. Evet değerli dinleyenler Yeşil Bülten'i böyle biraz yarıda da kesmiş gibi olduk. Ama süremiz bitiyor haftaya görüşmek üzere. Yeşil Bülten